tabi e, cenazeden sonra esas olan ve uygun olan cenaze sahiplerinin yemek yapması değildir. E, Hazreti Cafer vefat ettiğinde şehit olduğunda Hazreti Peygamber'in amcası oğlu Hı -hı. Hazreti Ali'nin abisi Hı -hı. Efendimiz şöyle buyurdu Hı -hı. İsna li ali ca fe inne Siz Cafer ailesi için sizler yemek yapın çünkü zaten onları meşgul edecek bir şey içerisindeler onlar yani şöyle bir adet var Malatya'da da belki var başka yerlerde de var Şimdi bir kimse vefat ediyor, onun ailesi vefat eden insanı zaten bir musibete düşer olmuşlar, sıkıntı içerisindeler. Bir de öyle bir adet olmuş ki mutlaka cenaze sahipleri hemen gelenler için bir yemek yapma meşguliyetine düşüyorlar ve bu büyük bir sıkıntı meydana getiriyor. Yani cenazeyi defnederken hı hı. bir de cenaze yakınları işte gelenleri nasıl doyuracağız derdine düşüyor. Bu uygun değil. Eskiden bizim dinimizin Hazreti Peygamber'in hadislerinden de kaynaklanıyor geleneğimizde bir insan vefat etmişse onun yakınları yemek yapmaz. Komşuları o işle ilgilenir. Biraz daha efendim doğrudan cenazeyle alakası olmayan, meşgul olmayacak insanlar yemek işiyle uğraşırlar ve dolayısıyla o insanlar kendi musibetleri içerisinde, sıkıntılar içerisinde kalır. Ayrıca cenaze birisi vefat ediyor, onun bıraktığı maldan mirasçılarının da hakkı var, belki yetimler de var, bunlar da hiçe sayılarak Bakıyorsunuz gelen insanların evet. karınlarını doyurma çabası içerisinde oluyor. Bu gibi şeyler uygun değil, doğru değil. Ancak diyelim ki üçüncü günü taziyenin de belki son günü hmm. cenaze sahipleri veya kutta yakınları gelen insanlar için yemek yapmışsa, hmm. mevlüt okumuşsa yani bunu da tamamen dışlayıcı bir tavır içerisinde olmamak lazım. Hmm. Dediğimiz gibi esas olan o insanları meşgul etmemek bu evet. gibi şeylerle. Evet. Daha biraz daha dış dairedeki insanların yemekle uğraşması, evet. başka şeylerle uğraşması esas olan budur. Mevlüt meselesine gelince zaten... E, biraz dinle alakalı kitapları, kaynakları bilen insanların tamamen ittifakla söyledikleri bir şey var. Hı hı. O da mevlüt dediğimiz şey doğrudan efendim dinimizin bir parçası değil. Bunu biliyoruz ve bunu herkes de ikrar ediyor. Hı hı. Mevlüt okumaya gelen hocalara bile sorsalar mevlutin dini hükmü nedir? Onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Ancak yapılmasında bir mahzur var mı? Yani Mevlüt programı münasebetiyle Müslümanlar bir araya geliyor. İnsanlar bir araya geliyor. Kur'an-ı Kur Kerim okunuyor. Salavat getiriliyor. Hatta bazı yerlerde mesela Kıbrıs gibi yerlerde efendim biraz daha dini hassasiyetin zayıfladığı yerlerde veya zayıflatıldığı zamanlarda nitekim 1950'li yıllarda Din İşleri Yüksek Kurulu'na gelen fetvaları, soruları şöyle bir bakıyorsunuz veya inceledikleri konulara bakıyorsunuz. Mevlütle alakalı pek çok sorunun intikal ettiğini görüyorsunuz. Neden? Zaten dini hayat zayıflatılmış. İnsanların dinle bağlantıları ve rabıtaları belki bir Mevlüt suretiyle oluyor, meydana geliyor. E siz de tamamen onun ortadan kaldırınca, efendim bu doğru değil ve o sebepten dolayı Din İşleri Yüksek Kurulu o dönemde verdiği fetvalarda ve kararlarda yani bu meselenin böyle bidat olarak görülüp bir tarafa atılmasını doğru saymamış. Biz şöyle diyelim, şöyle anlayalım ve şöyle bilelim. Mevlüt dinimizin bir parçası değil. Mevlidi bir zorunluluk olarak algılamamak lazım. Eğer bir yerde bir toplumda bir şehirden yani biz mutlaka taziyenin üçüncü günü mevlüt yapmalıyız şeklinde bir kanaat varsa elbette hocalara düşen o kanaatin doğru olmadığını söylemektir. Benim Allah rahmet eylesin babam vefat etti. Bizim memlekette de aynı şekilde bir adet var. Ufada. Üçüncü günü mutlaka efendim taziyede mevlüt yapılır. Bana mevlüt yapacak mısınız dediler yapmayacağız dedim. Neden? <gülüyor> Çünkü adet din haline gelmiş. Bu yani. da doğru değil. Yani dinimizden olmayan bir şeyi dinimize koymak doğru değil. Şu yapılabilir. Yani efendim bir münasebetle mevlüt yapılır. Bu üçüncü gün olur, kırkıncı gün olur. Belli bir güne de bağlamak doğru değil. Ama dostlara, akrabaları bir araya getirerek efendim manevi bir havayı tenefüs etmek gayesiyle hatta o mevlütün başında küçük bir sohbette yapılır. Üç dört tane eğit okulur, okutulur. Hadis-i şerif okunur. İnsanlar salavat-ı şerife getirirler. Manevi bir havayı tenefüs ederler. Yani böyle bir şey yapıldığı takdirde ama bu kadarla sınırlı görmek şartıyla mevlüt elbette yapılabilir. Ama ifade ettiğimiz gibi dinimizin bir parçası görmeyeceğiz. Hmm. Eğer dinimizin olmazsa olmaz bir parçası görürsek mutlaka 3. günü, 40. Kırk günü veya hangi gün olursa olsun mevlüt yapmak zorundayız gibisinden böyle bir kanaate sahip olursak işte mahzurlu olan budur, bidat olan budur. Hocalarımız da belki bu tarafıyla uyarıyordur. Ama böyle bir gereklilik gibi görmeden... Böyle bir kanaate sahip olmadan biliyoruz dinimizin bir parçası değil ama bunu da bir vesile bilerek, vesile sayarak bir araya gelmiş oluyoruz. Manevi bir havayı teneffüs etmiş oluyoruz. Önünde arkasında 3-5 tane hadis-i şerif okuyoruz. Dinimizle alakalı güzel bilgiler öğreniyoruz. Eğer maksat bu olursa bunda bir problem yoktur, bir sakınca yoktur. Ve bu şekliyle bid'at olarak görmek doğru bir anlayış değildir yani.